Elhamdülillah Rabbil ve salatü ve selam ala Resuluna Muhammed'e ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eee kıymetli arkadaşlar. E, kıymetli arkadaşlar, bugün biraz maceralı oldu derse gelme. Eee şu anda da dışarıda kaldık. E, dolayısıyla e, efendim size dışarıdan biraz böyle dış sesler gelebilir. E, böyle bir ortamda ders yapmak durumunda kaldım. Beklettiğim için de hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Ee, biliyorsunuz Enbiya suresindeyiz. Enbiya suresinde 30. ayetten 41. ayete kadar olan bölümü Rabbimizin yaratılışla ilgili e, mucizevi e, lütuflarını, ikramlarını ve aynı zamanda da bize hatırlattığı nimetlerini e, buradan görmeye devam ediyoruz. Elmalı Hamdiyazır'ın e, bilimle tefsir arasındaki işte çağlar boyunca devam eden o karşılıklı etkileşimi anlattığını okumuştuk sizlerle beraber geçen hafta. Efendim ne demişti? Demek ki dedi bugün hangi ayetler için söylüyor bunu? İşte gökteki düzeni anlatan ayetler için söylüyor. Bugün yeni başlayanlar için hiç olmazsa mealen. Şöyle bir okuyalım. Enbiya suresi 30. ayetten itibaren. Açıyorum. Lütfen e, kusuruma bakmayın. Yoldan geldim ben de şu anda. Evet, e, inkar edenler görmediler mi ki gökler ve yer pitişik de biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? 30. ayet böyleydi. Yeryüzünde onları çalkalar diye dağları oturttuk. Hem onda bol bol açıklıklar yaptık. Meydanlar, yollar yaptık ki doğruca gidebilsinler demişti. Gökyüzünde korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bu ayetlerden, onun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Cenab-ı Hak'ın ayetlerinden. Biliyorsunuz ayet hem vahiy yoluyla gelen ayetleri ifade ediyor. Ayet kelimesi. Hem de yeryüzünde Allah'ın varlığına işaret eden, onun gücüne, birliğine işaret eden bütün işaretleri de ifade ediyor. Ee, halbuki o o yaratıcı ki geceyi, gündüzü ve güneşi, ayı yaratmış bütün gök cisimleri her biri kendi etrafında yörüngelerinde yüzüyorlar ee, burada felek e, kelimesini geçen hafta e, sizlerle etraflıca görmüştük ee, işte bu o, e, göklerdeki düzeni anlatan bölümden sonra Elmalı Hamdi yazır işte eski Batlamyus nazarayesiyle bunun nasıl çeliştiğini e, anlatmıştı ve sonuçta demişti ki bakın şuradan bağlayalım. Demek ki bugün bu ve emsali ayetlerde Kur'an'ın fenle karşı büyük bir zaferini okumaktayız yani e, femne karşı zaferi dediğine e, işte diyelim ki bundan e, tabi ben incelemedim yani bu Batlamyus Nazariyesi ne zamana kadar geçerli olmuş onları bilen birisi çok daha e, etkileyici olur doğrusu ondan dinlemek efendim e, bu, Batlamyus Nazariyesinin hakim olduğu dönemde e, Kur'an-ı Kerim'i bu ayetleri okuyan bir kişi e, o Nazariye'nin geçersizliğini görebiliyordu ve nitekim zaman geçtikçe o Nazariye rafa kaldırıldı o teoride rafa kaldırıldı ve Kur'an böylece kendi dönemindeki indiği dönemdeki fenle karşı galip geldi yani Kur'an indiği dönemde o günkü astronomi bilgisiyle o günkü astronomi teorileriyle diyelim bilgileriyle demeyelim Gelişen ifadeler zaman geçtikçe Kur'an'ın lehine doğrulanmış oldu. Kur'an ayetleri doğrulanmış oldu. İşte aynısı bugün içinde olacak diye, diyor. E, ima, şimdi Gazaliye dilimiz alışmış. Efendim Elmalı Hamdi Yazır. E, o bölümü tekrar okuyarak kaldığımız yerden devam edeceğim. Ee, o halde bildiğimiz fenle muhalif görünen noktalara tesadüf edildiği zaman yani siz Kur'an'ı okurken bugünkü fenli bilginin geldiği noktada e, o bilgiyle çatışan şeyler okuduğunuzda e, Kur'an'ı fenle uydurmaya çalışmamalı, kur, fenli Kur'an'a tevfik etmeye uğraşmalıdır şimdi teemmül etmeli ki düşünelim diyor üzerinde kimi güneş, kimi kamer kimi ziya, kimi nur bütün ecrandan her biri ecram gök cisimleri demekti bir felekte de kendine mahsus bir dairede yüzüyor orada yüzüyor hiçbiri sakin değil hepsi birer hareket devriyede bir tutarı yok buraları okuduk geçen hafta yani bir yere tutunmuyor bir, bir yere bağlı değil tamamen e, boşlukta gibi düşünün bir hareket halinde hatta size bunu tahayyül edin demiştim işte e, binlerce insan mesela her an değişen bir yörünge üzerinde e, bir futbol sahası içinde hareket etmeye başlasılar ve hiçbiri ötekine değmeyecek o yörüngede sabit değil yani çünkü e, kâine, o, evreni biz yarattık onu biz genişletiyoruz diyor ya Rabbimiz e, sürekli genişleyen yani milims, e, çok milimetrik ölçülerle bile olsa sürekli genişleyen bir yörüngede e, ama hiçbiri ötekine çarpmıyor hiçbiri ötekinin hayatiyetine engel olmuyor hiçbiri sakin değil hepsi birer hareketi devriyede bir tutarı yok hepsi muallakta ama hepsi yolunda hepsi nizamında hepsi mahfuz mahfuz korunmuş demek burada. Yüzüyorlar da yüzüyorlar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar işte bize birisi cansız bir tablo yaptığında yani can yok. Sadece hayatı e, yansıttığı bir tablo yaptığında bile o tabloya nasıl hayran oluyoruz? Oradaki ahenge, renklerin, ışığın, gölgenin kullanımına e, nasıl hayran oluyoruz? Nasıl işte sanatçıyı takdir ediyoruz, paha biçemiyoruz bazılarına, i̇şte, e, bazı teknik veya e, görsel başarılarından dolayı? Allah Teala'nın yarattığı sanatı düşünün ki, yani bu beni çok etkiliyor arkadaşlar, canlı. Ve her aşamada, yani bir taraftan yaratılış devam ediyor, bir taraftan yok oluyor. Yani yok oluştan kastım dünyadan kalkmak yani. İşte ağaçlar yok oluyor, hayvanlar yok oluyor, işte e, coğrafya bile değişiyor, yeri geliyor efendim. Ama bu yok oluş aşaması bile çok sanatsal yani o yaşlılığı, o yok oluşu işte yaprakların solmasından bahsetmiştik yani burada çok uzun uzun konuşulur ama ben kısa kesiyorum çünkü metni okumaya odaklanmamız lazım bunlar bu ne nebedi sanat eşsiz demek yani nebedi bir sanat ne büyük kudret ve ne yüksek ayetlerdir bunların hepsinden Allah'ın azameti vahdaniyeti okunur yani bir defa azametini görüyorsun çok kudreti sonsuz çok büyük bir güç bunu yaratan onu görüyorsun ama vahdaniyetini de görüyorsun yani birliğini de görüyorsun. Niçin? Çünkü işte bir ayet kelime var eğer göklerde ve yerde birden fazla ilah olsaydı bu düzen korunabilir miydi diye. Yani işte eski Yunan mitolojisini hatırlayın ee, değil mi? Tanrılar birbiriyle savaşıyor. Tanrılar birbirine işte kıskanıyor, çekemiyor, tuzak kuruyor vesaire. Yani tevhidin bir yansıması da alemdeki her şeyin diğerinin varlığını destekleyecek şekilde yaratılmış olması o doğadaki zinciri hatırlayalım yani her bir varlık işte diyelim ki Hayvanlar ölüyor, bitkiler ölüyor, ne oluyor? Onlar bir başka varlık için işte toprağı zenginleştiren elementlere dönüşüyorlar, gübrelere dönüşüyorlar, işte petrol'e dönüşüyorlar vesaire. Yani ben çok basit düzeyde söylüyorum. Muhakkak içinizde bu ilimleri tahsil etmiş olanlar burada buradaki o döngünün her aşamasının bile bir başka varlığın varlığına katkıda bulunan bir düzey olduğunu yani hiçbir şey boşa gitmiyor hiçbir şey harcanmıyor hiçbir şey ziyan edilmiyor tabi hatta arkadaşlar ve her varlık hem var oluşuyla hem yok olurken diğer varlıkların varlığına destek veriyor yani hep birlikte hepimiz beraber olduğumuzda aslında bizim varlığımızla devam ediyor şimdi biz bunu değil mi son birkaç yani bir asır bile değil yani bunu anlayalı işte artık anladık ki balinalar yok olursa biz de yok olacağız işte arılar yok olursa biz de yok olacağız. Bunu anlamaya başladık ve türleri korumaya çalışıyoruz. İşte soyu azalan türleri korumaya çalışıyoruz. Niçin korumaya çalışıyoruz? Aslında kendi varlığımızı korumak için korumaya çalışıyoruz. O doğal zincire bir yerden müdahale ettiğimizde bunun sonunun ne olduğunu gördük çünkü 20. yüzyılda. Görmeye başladık. Bir de bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar her aşırı tükettiğimiz şey işte orada... O birbirimizin varlığını devam ettirme noktasındaki o dönen nizama bir çomak sokmuş oluyoruz. Her aşırı tüketimimizde, gereksiz tüketimimizde, buna fazla çöp üretimimizde, yani çevreci bir konuşmaya dönüşmesi gerekmesin ama hani bunu da söylemiş olalım. Bunlar ne yüksek ayetlerdir. Cenab-ı Hakk'ın azamet ve vahdaniyetini okuyabiliriz bunlardan. Lakin kafirler bunları görseler dahi delaletlerinden iraz ederler. Yani delalet dediği o ayetlerin, o kainata işlenmiş olan ayetlerin Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini ve vahdaniyetini göstermiş olmasından yüz çevirirler, görmezden gelirler. Bu delilleri şuna buna isnat etmeye kalkışırlar. Yani işte onu e, tabiatla açıklıyorlar, doğayla açıklıyorlar. Açıklıyorlar, başka şeylerle açıklıyorlar, tesadüfle açıklıyorlar, evrimle açıklıyorlar. Bunların hiçbirine karşı değiliz bu arada arkadaşlar. Yani karşı çıkmamız çok komik olur zaten. Yani bilimin bir şeyin nasıl olduğunu, bir sürecin nasıl işlediğini. E, açıklaması, eğer bir teoriden ibaret değilse, gerçekten tutarlı ve hani bilimsel kanıtlara dayalı e, ise e, biz onu kabul ediyoruz. Burada önemli olan bunu kimin yaptığıdır? Yani bu soruyu sorayım, söyleyeyim, ben size geçeyim. Yani işte e, ne bileyim, depremler şu şekilde oluyor. Tamam, eyvallah. Bu yani onu bir yaratıcının yapmadığı anlamına gelmez ki bir sünnetullah denen Kur'an-ı Kerim'de de geçen Allah Teala'nın yeryüzünün işleyişine koyduğu süreklilik ve devamlılık ifade eden çünkü devamlılık olmasaydı hiçbir bilim olmazdı. Yani düşünün işte su bir defasında 100 derecede kaynıyor bir defasında 90 derecede bir defasında 50 derecede böyle olsaydı bilim olabilir miydi? Yani hiçbir şeyi tekrarlayamıyorsun ve tekrar denediğinde aynı sonuca ulaşmıyorsun buradan bilimsel bir sonuç elde edebilir mi? Sünnetullah var ki aynı şartlarda aynı maddeler aynı sonucu veriyorlar. Ee, neden? Çünkü allah Teala kurallı e, bir nizam kurmuş. Öyle dilemiş kendisi. E, efendim işte bunun yani o sünnetullahı keşfetmiş olmak orada bir yaratıcının e, iradesinin olmadığı anlamına gelmiyor. E, bunu e, kavramamız çok önemli mantıksal olarak. Yani diyelim ki bir yemeğin nasıl yaptığını size açıklamam o yemeği birisinin yapmadığı anlamına gelmez. Bir yemeğin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, işte kavrulmuş mu, harşlanmış mı, nasıl olmuş, işte nasıl olmuş da bu lezzet yakalanmış, sosunda ne var, bunları size açıklamış olmam, aa evet ya anladım ben bu yemeğin nasıl olduğunu, bunu birisinin yapmış olduğu anlamına gelmiyor, bu demeyiz değil mi? Böyle bir şey yani, çok basit oldu ama e, bana göre aşağı yukarı mantık aynı. Ee, zerrece insafı olanların itiraf etmesi lazım gelir ki iş bu kullun fifelekin fenekin yesbehun kavli kelimi onların her biri bir yörüngede yüzmektedir ee, ayeti kelimedeki o bölüm Allah Teala'nın kudreti vahdaniyetini yapraklarda uçuyor arkadaşlar kitabın sayfaları şöyle koyayım ee, âli, ayetlerini alemi şuhudda şuhudda irahe ederken aynı zamanda ayet ilahi eden birisi de nuru muhammedi oldu göstermek için şimdi bir sonraki ayetle bağlayacak. Elm Allah'ım diyezırım bu ayetler arasındaki münasebeti ve işte şu konu işleniyordu. Ne oldu da şimdi bu konuya geçtik demememiz için bu konuların peş peşe gelmesinde nasıl bir münasebet var? Bunu anlatması bakımından da önemli bir tefsirdir hakdini Kur'an dili tefsiri. İşte şimdi bakalım. 33. ayette demişti ki, nasıl bitiyor 33. ayet? Bütün gök cisimleri her biri kendi etrafında yörüngelerinde yüzüyorlar. Kullun fi felekin yespehun. 34. ayet nasıl başlıyor? Onu da ayet metnine bakarak size söyleyeyim. Efendim burada sadece meali var çünkü. 34. ayette diyor ki, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ min قَبْلِكَ الْخُلْتُ senden önce hiçbir beşere biz ebedilik vermedik. Ölümsüzlük vermedik. Yani Hz. Muhammed ölümsüz mü yaşayacak? Hayır. Onun da bir eceli var. O da vefat edecek. Neden? Çünkü hiçbir beşere biz ölümsüzlük vermedik. efe im sen ölürsen fehumul halidun, onlar sonsuz mu yaşayacaklar diyor. Yani hiçbir beşerde ölümsüzlük yok. Senin ölmeni dileyenler senin ölmeni isteyenler peygamber efendimizin ölmesi için çok uğraşmışlardı biliyorsunuz. Öldür Ölmek için hatta çok uğraşmışlardı. Onlar sen ölürsen onlar ebediyen mi yaşayacaklar diye soruyor. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır aradaki bağı kurmaya çalışıyor. Yani biraz önce yörüngelerden bahsediyorduk. Nereden çıktı? Hazreti Muhammed'in ölümünü temenni eden insanlara verilecek bir cevap. Hani aradaki konu ne? Bakın şimdi nasıl bir bağ kuruyor? Yani çok zekice gerçekten Allah rahmet eylesin. Ee, kabri Nur olsun Elmalı Hamdi Yazır'ın. İstanbul'da olanlar için e, Sahra'yı Cedid'de, e, sahra Cedit Cedid caminin aşağısında böyle o içeren köye doğru giderken, şey E5 e doğru giderken, e, sahra Cedit Cedid mezarlığı vardır. Onun içerisinde kabri şerifi. E, ziyaret etmenizi e, tavsiye ederim. E, efendim, e, Allah Teala onların ilminden inşallah bizlere soyumuza, sopumuza her nerede Kur'an yolunda çalışan arkadaşlarımız varsa genç arkadaşlarımız onlar bizlerden çok çok daha iyi mevkilere gelsinler ilmi manada yani ve bu bayrak yarışıdır tefsir bir bayrak yarışıdır arkadaşlar hiç kimse Kur'an tefsiri konusunda son sözü söyleyemez çünkü bakın elmalı hamle yazır bu tefsiri yazıl neredeyse yani 100 yıl olmak üzere e, dolayısıyla ilimlerne kadar ne kadar gelişti fenler ne kadar gelişti bu ayetlerin yeniden tefsir edilmesine ne kadar ihtiyaç var dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır tefsir çalışan kardeşlerimize Cenab-ı Hak e, ilim ve hikmet versin yani hikmet olmadan da olmaz arkadaşlar çok bilgiyi yağarsınız yağarsınız ama ondan bir sonuç çıkaramazsınız ee, İhsan Fazlaoğlu hocanın bir konferansı var ee, şimdi konferansın ismini bilmiyorum bulursunuz bu şekilde yazın işte ilim adamlarını üçe ayırıyor örümcek ilim adamı, karınca ilim adamı ve arı tipi çalışan ilim adamı, akademisyenler diyor üçtürdür diyor, işte örümcek gibi çalışanlar, karınca gibi çalışanlar ve arı gibi çalışanlar ee, önce karıncayla arıyı anlatayım en son örümceği söyleyeyim bir ee, karınca gibi çalışanlar sürekli depolar. Sürekli bilgiyi depolar. Ee, yani çok malumat furuştur bunlar. Ee, bu olumsuz bir şey değil hani birisini dinlersiniz böyle Arakça, Arapça ibareler okur işte hemen alıntıların sayfalarını söyler hangi kitapta olduğunu söyler sanki kompütür gibidir kafası yani bu karınca ilim adamıdır ama bunlardan yeni bir sentez yapıp da yeni bir sonuç çıkaramaz sizin günlük hayatınıza dair size bir şey söyleyemez yeni mi yani içtihat yapamaz mesela arı gibi çalışan ilim yani karınca da biriktirir biriktirir ama ondan yeni bir gıda üretmez biliyorsunuz sırf onları tüketmek için yeri geldiği de tüketmek için biriktirir. Arı gibi çalışan ilim adamı ise e, toplar her yerden, bütün çiçekleri dolaşır, hepsinden gıda alır ama ondan yeni bir gıda üretir. Hiçbirine benzemeyen, aldığı gıdalara benzemeyen yepyeni bir şey üretir, bal üretir. Asıl hedef budur. Yani asıl ilim adamı budur. E, sentez yapabilen ve oradan yeni sonuçlar çıkarabilen bu bir kabiliyettir arkadaşlar benim anladığım yani biraz bu işlemi tefsirde aranan şartlar müctehidde aranan şartlar bunlar hukuk usulünde tefsir usulünde usul kitaplarında iş anlatılır o şartlara baktığımda işte şunu bilecek bunu bilecek şu eğitimi almış olacak bütün eğitimleri verebilirsiniz birine yani Arap dilini çok iyi bilir kendinden önce yapılmış iştehatları tefsirleri çok iyi bilebilir bütün kitapları okumuştur hakikaten çok çalışkandır ama eğer eğer sentez kabiliyeti yoksa oradan yeni bir sonuç çıkaramaz. Yeni bir şey söyleyemez. İşte o bakımdan o şartı da taşıyan e, dehalara, zekalara, efendim, azimli insanlara ihtiyacımız var. Rabbim e, şu güzel tabiat hürmetine, burada çok güzel bir e, Yasemin'lerin altındayım şu anda. Bir sitenin e, dış, dışarıdaki oturma alanındayım. Efendim bu işte Yasemin ağacı hürmetine öyle diyelim mis gibi kokuyor. Efendim bu güzel koku hürmetine inşallah bize de böyle e, toplumumuza, dünyamıza kainata güzel kokular salacak ilim adamları, ilim insanları nasip etsin. Örümcek tipi ilim adamına gelince e, bu da ağını kurar. Yani mesela çok iyi ilişkiler kurar. İşte nerede neyin olduğunu çok iyi bilir. Kimden nasıl istifade edileceğini çok iyi bilir. E, ağını kurar ve avının o ağa düşmesini bekler. Yani önüne bir fırsat çıktığında biraz daha pragmatist bunlar. Hemen o fırsatın üzerine atlar ve yani olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Yani mesela bir konunun çıkmasını bekler. O konuyu bulmak için kendisi çalışmaz yani. Sadece ağını kurar, ilişkilerini kurar çok iyi. Ve karşısına bir fırsat çıktığında hemen o fırsatın üzerine atlar bunlar genelde <gülüyor> acizane kanaatim resmi prosedür kendilerinden ne istiyorsa o fırsatları kollayarak o prosedürleri yerine getirip hiyerarşide yükselen ama ortaya çok fazla bir eser e, üretmeyen ama kendini çok iyi doyuran e, hocalarımızdır efendim dolayısıyla işte dediğim gibi Elmalı Hamdi Yazır'ın da yazdığı 100 yıl öncesinde kaldı şimdi bakın nasıl bir bağ kuruyor diyor ki ee, zerrece insafı olanların tekrar e, odaklanın iki ayete. Birinci ayette gezegenler, gök cisimleri anlatıldı. 33. ayette bitti o konu. 34. ayette peygamberimize geçti. Zerrece insafı olanların itiraf etmesi lazım gelir ki İş bu kullun fitelekin yesbehun kavli kelime Allah Teala'nın kudretü vahdaniyeti ayetlerine alemi şuhutta iraye ederken yani bu bütün astronomi yani, bütün astronomi, kozmoloji, bu bilimler Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini ve biricikliğini, vahdaniyetini, bütün alem şuhut dediği gözlemlenebilir evren. Yani insanın gözlemleyebildiği evrende iraye ediyor. Bütün gözlemleyen herkese gösteriyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Cenab-ı Hak'ın mucizeleri, ayet kelimesi aynı zamanda mucize anlamına da gelir. Bak üçüncü bir anlamı var, mucize anlamına da gelir. Cenab-ı Hak'ın mucizeleri arkadaşlar. Ee, dışarıda elimde tuttuğum için telefonu biraz sarsılıyor kusura bakmayın ee, Cenab-ı Hakk'ın mucizeleri şey değildir böyle hani böyle çok sırlı, çok gizemli, işte çok nadiren olan dolayısıyla çok az insanın görebileceği, çok az insana nasip olan e, istisnai şeylerde aramayın Allah'ın mucizelerini arkadaşlar çok samimiyim burada bakın mesela ben bana çok mucizeliği gelen bir şeyi söyleyeyim size ee, rüzgar bana çok mucize gelir. gelir bilmiyorum bakın rüzgar hakkında bir araştırmam da yok sadece çok severim rüzgarı ee, sıcak beni böyle basık hava çok rahatsız eder rüzgarın e, aşığıyım yani adeta böyle e, o hatta rüzgar sesi mesela çok sevdiğim bir doğa sesidir tabii korkutmasın Allah korkutucu rüzgarlar da var ee, mesela rüzgar bana çok mucizevi gelir arkadaşlar yani anahtar deliğinden giriyor kapının altından giriyor pencere pervazından giriyor evinize şu kadar koruma yaptırıyorsunuz işte ısı kaybını önlemek için izolasyon vesaire ama o muhakkak giriyor yani bir esinti var diyorsunuz mesela nasıl bir güç nasıl bir kudret bir başka beni etkileyen şey biz biraz yüksek bir yerde oturuyoruz o ee, Oradan böyle sabahları özellikle sahile indiğimizde, yani daha e, düzlüğe indiğimizde arkadaşlar iki derece fark ediyor e, kışın özellikle. Yani şöyle düşünüyorum mesela biraz bu e, son birkaç senedir oldukça yüksek doğalgaz faturaları da ödediğimiz için biraz e, sarsıcı faturalar geldiği için beni çok etkiliyor. Şimdi şöyle düşünün evinizin mesela diyelim ki işte 20 derece değil de 21 derece yapmak istediğinizde doğalgaz faturanız ne oluyor değil mi? Halukçisinin evine ne kadar arkadaşlar? Ne kadar bir yer yani? Hadi olsun olsun çok büyük ev olsun 150 metrekare 200 metrekare olsun. Bütün bu evreni, Allah kainat, kainatı, şu dünyayı, hadi evreni bırakın, sadece dünyayı yani. İşte Üsküdar muhitini yani, iki derece daha fazla ısıtıyor allah Teala yani. Ve e, ne kadar enerji gerekiyor bunun için. Ve hiçbir bedel ödemiyoruz yani şimdi. Evin 150 metrekareyi ısıtmak için neredeyse bir maaş ödeyeceğiz yani. Ama... Ee, dünya ısınıyor bütün bitkiler, bütün yapraklar karıncalar yani böyle hani şeye bağlamak istemiyorum romantizmi ama yani bir düşünün hani bunların hepsini ısıtan o güneş ve her gün aynı saatte doğması, aynı saatte dediğim işte bugün 12 Haziran'da her 12 Haziran'da aynı saatte doğuyor her 15 Temmuz'da aynı saatte doğuyor her 17 Ağustos'ta aynı saatte doğuyor bak aklımıza kazılmış rakamlar bunlar İşte ne bileyim her 9 Eylül'de aynı saatte doğuyor yani bu sene 9 Eylül'de şaşırmıyor ve her gün değişik bir saatte olmasına rağmen yani biz bakın her gün de işte her hafta de şurada olmak için bile ne kadar gayret sarf etmemiz gerekiyor mucizeler işte bunlar arkadaşlar yani güneşin doğmamasını beklemeyin güneşin doğması mucize Rüzgünün esmemesini beklemeyin, esmesi mucize yani, e, suyun akması mucize, ne bileyim ağzımıza aldığımız bir şey, ben mesela bir de şunu hayal kurarım. Mesela e, içimizdeki sistemlerin, e, sindirim sistemi, işte solunum sistemi, dolaşım sistemi, bu sistemlerin çalışması için kurmamız gerekseydi elle manuel kurmamız gerekiyor. Yani akciğerlerimize nefes aldırmak için böyle buradan kurmamız gerekiyor. İşte midemiz hazmetsin diye buradan böyle bir elimizle çevirerek devamlı kurmamız gerekseydi arkadaşlar. Bir hayal edin ömrümüzün nasıl geçeceğini. Yani ağzınıza bir lokma attınız, yarım saat kuracaksınız. İşte ne bileyim ciğerlerinizi bir doldurdunuz, işte iki dakika kuracaksınız bir nefes için mesela. Böyle olsaydı arkadaşlar hayat ne olurdu yani bunların bu sistemlerin biz hiç hissetmeden arkadaşlar yani bilmiyorum yani ne kadar etkilendiğimi size aktarabiliyor muyum hiç hissetmeden bunların çalışıyor olması ağzımıza aldığımız suyun yolunu bulması e, ve bizi hiç rahatsız etmeden hiç dışı mesela bir de veyahut diyelim ki manuel değil kendiliğinden çalışıyor ama sesli. Öyle farz edin. Yani ben e, işte şuradan caddenin gürültüsü geliyor onu bile e, ne kadar rahatsız ediyor bize. Ses yani e, sindirim sistemimizden garç kurç garç kurç bu sesler gelseydi. Kudulum sistemimizden pıs pıs pıs pıs böyle sesler gelseydi akciğerlerimizden sürekli. Nasıl yaşardık yani? Dolayısıyla yani etrafınızdaki olaylarda kendi bedeninizde enfüste ve afakta diyor Kur'an-ı Kerim buna sayısız Allah'ın ayetleri var arkadaşlar mucizeleri var o mucizeleri görmek yani bunlar aynı zamanda bizim şükran duygusuyla yaşamamıza yardım eden şeyler. Yani bunları görmediğinizde size verili olan şeyler üzerinde hazır bulduğunuz elinizde olan el an çevrenizde olan elinizin altında olan şeyler hakkında düşünmediğiniz zaman ben yani kendim için söylüyorum. Düşünmediğimiz zaman yeterince şükran duygumuz da azalıyor. Nankörlükler başlıyor bu sefer. Çünkü e, olağanüstü şeyler istiyoruz. Mesela ne istemiş ehli kitap? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bize de bir kitap e, yani ehli kitap değil affedersiniz müşrikler. Yani diyor ki bana bir kitap insin diyor. Yani bana yazılı bir mektup insin. Senin peygamber olduğuna dair diyor. Kendisine özel fevkalade olağanüstü bir şey bekliyor. Halbuki olan her şey fevkalade aslında olan her şey fevkalade ee, onu, onu göremiyor işte Elmanlı Hamdiyazır ona işaret ediyor bu alemi şuhutta bu gözlemleyebildiğimiz alemde bütün bu Cenab-ı Hakkın kudreti, i bütün insanlara iraye ederken gösterirken aynı zamanda hayat-ı ilahiyeden birisi de Ayet şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayetleri yani varlığının kudretinin vahdaniyetinin işaretlerinden birisi de Nur Muhammed'i olduğunu göstermek için. Çünkü bakın Peygamberimizinle ilgili bu ayeti nereye yerleştirdi? En bu işte o dolayısıyla her ayetin bulunduğu yerde bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Bağlam diyoruz buna bu, bugün. Mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizden bahseden ayetlerin hepsi bir bölümde bir başlık altında değil. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bu açıdan hatta eleştirilir müsteşrikler tarafından. Yani karmaşık bir kitap, düzensiz bir kitap diye. Halbuki bulunduğu her yer, her ayetin bulunduğu her yer o ayetin muhtevasının o bulunduğu yerde anlatılan konuyla ilişkisini gösterir. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani diyelim ki neyden bahsediyor? Ee, aile huzurundan bahsediyor farz edelim. Aileden bahsediyor veya namazdan bahsediyor. Sonra birden infaktan bahsediyor. Ha, ne anlıyorsunuz? Ne anlıyoruz buradan? Namazla infak birbirini destekleyen şeyler yani. Onu anlıyorsunuz. Ee, ben onu diyorum yani. Bir Bakın Kur'an-ı Kerime bir sayfada değilse bir sayfada bu ikisinden bahsediyor Rabbimiz. Bunun gibi. Şimdi burada da Allah'ın ayetlerinden bahsederken e, semadaki göklerin nizamındaki ayetlerinden bahsederken birdenbire peygamberimize geçmesi ne diyor Elmanlı Hamdi Hazır ayat-ı ilahiyeden birisinin de nur-u muhammedi olduğunu göstermek için nübüvvet-i muhammediyeyi anlatacak bir delili mahsus olmak üzere arzın semadan ayrılmış olması gibi en başta geçmişte 30. ayette bir hakikati ilmiye ile fizik ve felsefe ashabına ders verdikten sonra batlam heyeti yani batlan e, astronomi uzay teorisine yani kökünden yıkan bir vecize ile heyet hesabına da yani astronomi ilmiyle uğraşanlara da yeni bir fenne mebde olacak yeni bir ilme başlangıç teşkil edecek bir dustur ilmi bir ilmi prensip vermiş bulunuyor. Gerçi Kopernik, Newton, Laplace gibi bu fenle tevekkül eden meşgul olan kimselerin böyle bir düstur bulmaları haddizatında mühim bir muvaffakiyet ilmiye bir deha olmakla beraber bir mucize teşkil etmez. Şimdi biraz uzundur cümleleri e, eski e, müelliflerimizin. Hakeza Elmalı Hamdi yazırın da öyle. O yüzden biraz bölerek gidelim. Yani diyor ki bu Kopernik, Newton, Laplace gibi astronomiyle meşgul olan alimlerin işte batlam yüz teorisinden uzaklaşıp onun yanlışlığını anlayıp bu işte gezegenlerin hareket halinde olduklarını ve her birinin kendi yörüngesinde yüzdüğünü bulmaları haddi zatında mühim bir muvaffatiyeti ilmiye. İlmiye açıdan mühim bir başarı, bir deha olmakla beraber bir mucize değil. Çünkü onlar var olan bir şeyi bildiler. Ve bunu ilim tahsil ederek yaptılar. Yani o ilimle hayatlarını vakfederek, o ilimle meşgul olarak araştırarak, çalışarak yaptılar. Ama bunu yani onların bu kadar çalışarak üzerine araştırarak buldukları bir şeyi ümmi bir fıtratın ümmi ney okur yazar bile olmayan hiçbir eğitim almamış, yaratıldığı gibi kalmış birinin bütün cihanı fenle karşı, bütün fen dünyasına ilim dünyasına karşı bir makamı tehaddi bir meydan okuma mertebesinde haber veri vermiş olması onun nübüvvetini meydana koyan ayat-ı ilahiyeden bir ayet olduğunda şüpheye mahal bırakmaz yani diyor ki biz bunu Koperlik'ten duyduğumuz zaman işte Laplastan duyduğumuz zaman, Laplası doğrusu ben burada duydum, Newton'dan duyduğumuz zaman işte kendilerinden önceki teorilerin yanlışlığını ortaya ortaya koyan, ispat eden ve işte yeni bir evren telakkisi bulan bu insanların çabaları, çalışmaları inkar edilemez bir dehadırlar ve saygı duyuyoruz buna ama diyor bunu onlardan çok daha önce bu iş konusunda yani astronomiyle ilgili hiçbir eğitimi olmayan, daha doğrusu herhangi bir konuda hiçbir eğitimi olmayan bir ümmiden duymuş olmak o ümminin Allah'ın peygamberi olduğunu göstermez mi? Diyor. Vahiy aldığını göstermezdi. Yani nasıl bu göklerdeki nizam Allah'ın kudretini ortaya koyuyorsa, gücünü, vahdaniyetini ortaya koyuyorsa, bu nizamı, bu ilim adamlarından çok çok daha önce, yani bu teoriler ortada bile yokken ve üstelik de hiçbir eğitim almamış bir insanın söyleyi vermesi, onun peygamberliğinin delillerinden değil midir diyor. Ee, bunun üzerinde biraz düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bir de ben e, kendimi hep şöyle e, değerlendiririm, böyle bakarım kendime yani. E, Efendimiz döneminde yaşamayı çoğu böyle çok tercih eder. Yani ah keşke o dönemde yaşasaydık, onun ashabından olsaydık, işte, onu biz de görseydik, mücadelesinde destek olsaydık falan derler. E, saygıyla karşılıyorum bu temenniyi. Çok güzel bir iman belirtisi. Ama ben kendime baktığımda arkadaşlar ben diyorum ki Allah bilmiş de beni bu dönemde yaratmıştı. Ee, ve üstelik de Müslüman bir anne babadan. Çünkü biraz muhafazakar bir kafa yapım var yani şey olarak yaşam tarzı olarak yani benim devamlı alışveriş ettiğim dükkan bile kapansa ben biraz böyle depresyona girerim. nereye gideceğim ben şimdi nereden alacağım ayakkabıyı falan gibi yani hep aynı şeyleri yapmayı hep aynı e, çevrede aynı hayatı sürdürmeyi tercih ediyorum bu bir kolaylık gibi geliyor bana dolayısıyla yani ben diyorum bu kadar böyle değerlerine aile değerlerine milli değerlerine değer veren e, bir kafa yapısıyla o dönemde olsaydım acaba ümmi bir peygambere bu, bu kadar radikal şeyler söyleyen. Yani o güne kadar gelen bütün nizamı neredeyse alt üst eden. Yani inançlarına karşı çıkıyor. Dünya düşünün işte kainat algısına bile karşı çıkıyor. Yani dünya evrenin merkezinde diye düşünüyor o zaman herkes güneş dünyanın etrafında dönüyor zannediyor. Hani buna bile buna bile münafı şeyler söyleyen ve üstelik de bunları hiçbir eğitim almadan söyleyen bir insana Hani bu kadar böyle bütün o statü koyu terk ederek, bütün o alıştığım hayat tarzını terk ederek ona inanır mıydım? Ee, i̇şte hicret edebilir miydim mesela onunla beraber? Ailemi, her şeyi geride bırakıp. Ee, dolayısıyla Allah bilmiş de beni bu devirde yaratmış arkadaşlar. Ben çok şükrediyorum Rabbime. Allah bilmiş de beni böyle Müslüman bir anne babadan yaratmış. Ee, Allah şükrünü eda etmeyi nasip etsin. Bu, e, bu kadar hazır bulmuşsak arkadaşlar, insan bakın kendisine verilen bütün nimetlerden hesaba çekilecek. İnsan kendisine verilen bütün nimetlerden hesaba çekilecek. Yani ne kadar, o yüzden mesela Peygamberimizden çok meşhur bir hadisdir diyor ki zenginler fakirlerden 500 yıl sonra hesaba şey cennete girecek diyor. Yani iki cennetlik kişi biri fakir biri zengin, ikisi de cennetlik ama zengin olan 500 yıl sonra girecek çünkü diyor malının hesabını vermekle meşgul olacak diyor. Dolayısıyla yani bu hani zengin olmayalım anlamında değil tabii sadece şunu bilelim Allah'ın bize verdiği her nimet her ne verdiyse arkadaşlar mutlaka bir sorumluluk getiriyor mutlaka bir hesap getiriyor. Onun için Müslümanlığı hazır bulduysak demek ki bizim bu nimeti hazır bulmayanlara karşı daha artı e, mesuliyetlerimiz var demektir. Yani anlatma mesuliyetimiz var demektir. Ulaştırma mesuliyetimiz var demektir. Dolayısıyla hani oh, oh, çok şanslıyız deyip e, ense yapalım anlamında değil ama Cenab-ı Hak şükrünü eda edebilmeyi de nasip etsin. İşte 34. ayet hemen ve ma ce'alna beşerimin beşerim min Senden evvel hiçbir beşeri muhallet kılmadık. Yani muhallet sonsuza kadar yaşayan, ölümsüz demek. Her kim olursa olsun beşer cinsinden hiçbir ferde bu alemde beka nasip etmek. Şimdi bu ifade arkadaşlar yani bir çocuğun bile neredeyse bileceği bir şey değil mi bu hakikat yani ölümsüz kimse yok. Bu bana e, çok faydası olan bir ifadedir çok faydası olan bir bilgidir şu açıdan kendini e, yerine kim, e, yeri doldurulmaz görmemek açısından yani herhangi bir faaliyette herhangi bir çalışmada sizin katkınız büyük olabilir ee, gerçekten önemli bir e, boşluk dolduruyorsunuzdur ama olsun yeriniz doldurulmaz değildir arkadaşlar bu evrenden kimler geldi kimler geçti nece peygamberler veliler Allah dostları işte mücahidin ne bileyim komutanlar değerli liderler büyük insanlar arkadaşlar büyük alimler geldi geçti ve bir şey oldu. Yani dünya devam ediyor hayat devam ediyor biri giderse biri gelir önemli olan yani kendinizi böyle yeri doldurulmaz diye düşünmeyin hatta bir ailede bile bir ailede bile bazen hatta sizin varlığınız etrafınızdakileri gölgede bırakıyor olabilir yani biraz geriye çekilmeniz gerekiyor olabilir. Bu açıdan bu yani kimsenin yeri doldurulmaz değildir. Bunu bilmek insanları aşırı önemsemekten ve kendimizi de Allah korusun aşırı önemsemekten bizi muhafaza eden bir şey. Allah'ın hazinesi çok. Hani böyle deriz biz. Bakış açımız budur. Allah'ın hazinesi çok. Al, biri gider biri gelir arkadaşlar. Allah Teala bu ümmeti sahipsiz bırakmaz, insansız bırakmaz. Yeter ki biz o insan zenginliğimizi o insan kaynağımızı kıymetini bile bilelim. Fark edebilelim. Elinden tutabilelim. Yani e, geçen gün yine Gazali ile ilgili onun biyografisinden bahseden bir eğitime katıldım, dinledim. E, yani arkadaşlar 54 yaşına kadar yaşamış, babası yok, efendim böyle e, babasının arkadaşlarının himayesinde büyümüş, hayatı boyunca hep burslarla okumuş e, bir insan. Düşünün işte bütün dünyayı, sadece İslam dünyasını değil arkadaşlar, bütün dünyayı eğitimlemiş. Hala batıda doğuda üzerine tezler yapılan işte çalışmalarla yapılan sempozyumlar yapılan görüşleri kimileri tarafından çok eleştirilen kimileri tarafından müdafaa edilen ama hala etkileyen bir insan. Dolayısıyla bizim insan hazinemiz çok onların elinden tutabilmeyi, fark edebilmeyi ve bu ba bir bayrak yarışının arkadaşlar işte sadece 50 metresini koşacaksın sen yani onu bil. Hani şey diz Yeri doldurulmaz değilsin de hiç kimse doldurulmaz değildir. Bunu bilmek hem etrafımızdaki kıymetleri takdir edebilmek açısından çok önemli hem de kendimizi aşırı kıymetli görmemek açısından çok önemli. Çünkü Efendimiz bile kaç yıl yaşadı arkadaşlar yani eğer dünyada çok uzun yaşamak bir hani bir lütfu ilahi ve nasıl anlatayım hani Cenab-ı Hakk'ın iyilere verdiği önemli bir ikram olsaydı işte Rockefeller 120 yaşına kadar mı yaşadı peygamberimiz de onun yarısı kadar yaşadı yani şimdi onunla mı ölçeceğiz değil mi arkadaşlar? E, Tabi burada hani, laf lafı açarsa işte ömrün bereketi, hani uzun yaşamak mı önemli, işte dolu dolu yaşamak mı önemli ona da temas etmek lazım ama geçelim bölümü bitirelim bugün. Efe immitte fehumul halidun, sanki sen ölürsen onlar kalacaklar mı? Yani senin ölümünü gözetenler. Efendim e, ve böyle hani onun için fırsat kollayanlar, o kafirler baki mi kalacaklar? Senin mevtinle, senin ölümünle müteselli mi olacaklar? Ha Mesela burada... E aksini düşündüğümüzde yani karşı taraftan düşündüğümüzde biz de bazen İslam'a düşmanlık eden insanların ölümüyle e, diyelim ki o düşmanlığın biteceğini zannederiz. Hayır arkadaşlar biri biter biri başlar. Onun, o cephede de bayrak yarışı devam ediyor. Yani birisinin ölmesiyle İslam'a düşmanlık bitmeyecek ki yeryüzünde. Dolayısıyla e, hani ne sizin ölümünüzle iyilik son bulacak eğer iyiler safındaysanız ne o kötü dediğiniz kişinin ölümüyle de kötülük bitecek yeryüzünden öyle bakmak lazım ve e, Cenab-ı Hak çok bildiğimiz meşhur ayet-i kerimeyi işte burada söylüyor e, kullu nefsin her nefis ölümü tadacaktır. O acıyı duyacaktır. Ali İmran da uzun uzun açıklamış bunu. <gülüyor> ve biz sizi imtihan olmak üzere şer ve hayırla e, deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Bu alem böyle bir dar ittila ve imtihandır ki e, bu alem bir imtihan yeridir. Bunu Mülk suresinde biliyoruz zaten arkadaşlar. Yani biz bu dünyaya imtihan edilmek üzere geldik. Şimdi bu imtihandan bahsetmişken dar vakitte o detaya girmeyeyim ama bir iki bir şey söyleyeyim. E, bu imtihandan bahsetmişken şunu demiyoruz yani e, asla. allah Teala bizi bilmiyor mu da imtihan ediyor? Tabii ki bizi biliyor. Yani biz nereyi hak ediyoruz gerçekte? İşte kazanacak mıyız, kazanmayacak mıyız bu imtihanı? Sonuçta e, yerimiz neresi olacak? Hepsini biliyor. allah Teala bize baktığında arkadaşlar bizim bizim e, da işte babamızın sülbündeki durumundan bir hücre bir nüve halindeki durumundan annemizin karnındaki durumumuzdan efendim dünyadaki çocukluğumuzdan işte yaşlılığımızdan mezardaki halimizden mahşer meydanındaki halimizden işte cennetlik mi cehennemlik mi olacaksak Allah korusun işte cennetlik inşallah olacağız oradaki halimize kadar her aşamayı aynı anda görüyor arkadaşlar bize baktığında biliyor musunuz yani bizim e, hani bir zaman geçmesi gerekmiyor onun öğrenmesi için çünkü zaman bizim için var zaman onun için yok e, zaman mahluktur biliyorsunuz hareketten doğar e, dolayısıyla arkadaşlar e, o zaman niye imtihan ediyor bizi benim anladığım imtihan konusunu bilhassa konuşmuştuk bir grupla, kağıt gemi atölyesi istemişti bu pandeminin en başlarında. Sonra onu e, koydular, YouTube'da falan var o konu. E, başka hocalarımızla çok kıymetli konuşmalar yaptılar, onlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar benim acizane kanaatim Cenab-ı Hakk'ın bizi imtihan etmesinin iki sebebi var. Bir, e, bizim kendimizi bilmemiz için bizi imtihan ediyor. Çünkü o bizi biliyor ama biz kendimizi bilmiyoruz. Yani kapasitemiz nedir, işte eksiklerimiz nedir, zaaflarımız nedir bunları bilmiyoruz. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Yani şöyle okula gidiyorsunuz ve hiç imtihan olmasaydı kendinizi çok iyi bir öğrenci zannedebilirdiniz. Ama bir vize sınavı yapılıyor, ha diyorsunuz benim bir sürü eksiğim varmış konularda diyorsunuz. Veya işte sınav oluyorsunuz işte düşük bir not geliyor. Yüz hocaya gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben neden bu notu aldım diyorsunuz. Kağıdınızı size veriyor görüyorsunuz neler yaptığınızı. Yani imtihan hocanın bizi tanıması için değildir aslında. Bizim kendimizi tanımamız içindir. İkincisi arkadaşlar imtihan o zaaflarımızı, o eksik taraflarımızı onarmamız için bir fırsattır. Çünkü insan arkadaşlar mihnetle eğitilir. Yani mihnet insanı tekamül ettiren bir şeydir. Her zaman sadece mihnetle değil ama çoğunlukla öyledir. Arkadaşlar yani hatta şunu söylüyorlar mesela psikolojide geçen bir terimdir bu bakabilirsiniz. Yani bir çocuğa bütün hayat şartlarını siz hazırlıyorsanız bütün imkanları, hayatı onun için kolaylaştırıyorsunuz, bütün işlerini yapıyorsunuz, hiçbir şeyin sıkıntısını yaşamıyorsunuz, yani hazır buluyor her şeyi. Mesela bu onu hadım eden bir şey. Yani karşınızdaki insanı yetersiz bırakıyorsunuz. Her şeyi onun için hazırlayarak biraz yorulması gerekiyor, biraz üzülmesi gerekiyor, biraz bedel ödemesi gerekiyor. İşte unutkanlığın sonuçlarını yaşaması gerekiyor, ihmalkarlığın sonuçlarını yaşaması gerekiyor çok geç kalmadan gibi arkadaşlar. Dolayısıyla ve neblukun bir şer her nefis ölümü tadacaktır ve neblukun bir şer ve fitne biz sizi hayırla da şerle de imtihan edeceğiz. Bu alem böyle bir darı iptilat. La ve imtihandır. Her hayrın önünde bir şer vardır. Bu da önemli. Yani hiçbir şey sürekli olmayacak. Sana gelen her iyilikle beraber bir zorluk olacak. İnne usri yusra. Ve her zorlukla beraber de bir iyilik olacak. Böyle bir devri daim. Bununla beraber ölümle işte bitmeyecek kime ile inat dönüp bizim huzurumuza geleceksiniz. Haşr neşr olur. Hesap görülecek. İmtihanların hayır veya şer, mücazat veya mükafatı verilecek diyor. Böylece arkadaşlar bu bölümde başka tefsir yapmıyor Elmalı Hamdi Yazır. Nerede bitirdi efendim? 35. ayetin sonunda tefsirini bitirdi fakat 41. ayete kadar bölüm devam ediyor hiç olmazsa mealen biz bunları sizinle beraber okuyalım ve idaro akelledine keferu o e, küfredenler seni gördükleri zaman inyette kudune ke illahuzuva Seninle ilişkileri ancak alay suretiyle oluyor. Şimdi bu sure Mekki bir sure arkadaşlar bu e, Siyer e, kitaplarına bakarsanız e, müşriklerin peygamber efendimize bu sadece peygamberimize mahsus değil ama bütün peygamberler için böyle olmuş. Müşriklerin e, peygamberlerle mücadelelerinin arkadaşlar birinci aşaması alaydır. Ee, i̇nşallah başka bir zaman daha geniş konuşuruz bunun üzerinde. Çünkü burada tefsir edilmediği için bu ayetler e, sadece böyle hatırlatıp geçmiş olalım. Alay arkadaşlar e, en şiddetli akran baskısıdır. Akran baskısının bir aracıdır. Sadece alay değildir ama alay çok kuvvetli bir araçtır. Ve e, akranların birbirinin üzerine tahakküm kurmasını sağlar. Ee, özellikle çocuklarda çok acımasız bir şekilde birbirleriyle alay ettiklerini görürsünüz. Mesela isimleriyle alay ederler benimle alay ederler ilkokuldayken çünkü o zaman 60'lı yıllar işte yaşım ortaya çıkıyor ee, çok böyle modern isimler vardı yani modernleşmiş bir Türkiye'ye doğmuştuk biz İstanbul'da Kadıköy'de efendim ilkokulda Fatma ismi olan başka hemen hemen hiç kimse yoktu hiç hatırlamıyorum ee, ilkokulda falan ee, alay edilirdi ee, dolayısıyla isminizle alay eder, soy isminizle alay eder, işte gözlük takıyorsanız alay eder, bedeninizde bir farklılık varsa alay eder. Yani bu açıdan çok acımasız olabiliyorlar çocuklar. Çünkü biraz e, o adam muaşereti ve hani empatiyi de daha geç öğrendikleri için belki bilmiyorum. Ama e, çocuk doğasını yani böyle çok mükemmel bir dua zannetmeyin. Terbiye edilmeleri gerekiyor. E, i̇yilik öğrenilmesi gereken bir şey. Evet müve olarak var ama e, meraklıları için e, ben okuyamadım. Okuyamadım. <gülüyor> bilir misiniz bilmiyorum. Sineklerin Tanrısı diye bir kitap var. Orada da Nobel ödüllü bir kitap. Yani çocukların ne kadar zalim olabildiklerini gösteriyor. Çocukken hadi bunu çocukluğuna vereceksiniz. Ama yetişkinlerin yaptığı alay arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresini okumanızı tavsiye ederim. Biz belki geliriz ama ne zaman kim bilir yani 26. cüzda. Hucurat Suresini iki, iki buçuk sayfalık bir sure mutlaka onun tefsirini çalışın. Ada bu muaşeret açısından, sosyal hayatımız açısından, bir Müslümanın insan ilişkileri açısından, peygamberimizle ilişkimiz açısından, bütün Müslümanlara karşı bakış açımız açısından, o surede çok çok önemli her ayet, her kelime çok önemli o surede arkadaşlar. Bir İnşa suresidir o sure. Yani bazı surelerde daha çok bilgi verilir. İşte kıssalar anlatılır, yaratılış anlatılır, ahiret anlatılır. Yani Cenab-ı Hak size bilgi verir. Konular daha ziyade ihbaridir. Ama Hucurat suresi çok inşa bir suredir. Yani sizi inşa eden, bir Müslüman toplumu inşa eden bir suredir. Orada da alay meselesi anlatılır. Bakarsınız, merak edenler oraya baksınlar. Ben yalnız şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Hiç kimsenin alayından etkilenmemek şartıyla ancak kendiniz olabilirsiniz. Yani insanların sizin arkanızdan ne konuştuğunu sizin için ne dediğini e, çok önemsediğinizde insanlar sizi çok kolay manipüle edebilir. Onun için Maide suresi 54. ayete de bakın. O da geride kaldı. Biz onu işledik ama geride kaldı. O ayeti kerimede mesela Rabbimiz ee, sevdiği insanları sevdiği Müslüman tipini anlatırken وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا diyor. O Allah'ın sevdiği insanlar hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar diyor. Yani ne derler diye bir korkusunun olmaması. İşte bu ayet-i kerimede ee, Rabbiiniz, müşriklerin o kafirlerin peygamberimizle ilişkisinin alay yoluyla olduğunu EHellediğikuru Ali Heteku ve peygamberimiz hakkında ne diyorlar? Sizin ilahlarınızı diline dolayan adam bu mu? İlahlarınızı diline dolayan bu mu? Yani bunun lafına mı bakıp ilahlarınızı hani terk ediyorsunuz. İnancınızı terk ediyorsunuz. Ve hum bi zikri hum kafirun ve onlar e, Rahman'ın zikrini, Rahman'ın e, sözünü yani Kur'an kelime inkar edip durmaktadırlar. İsim cümlesi olduğu için bir sürekli ifade ediyor. Şimdi burada 32. şey evet 37. ayet de ilginç bir konuya temas ediliyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de sanırım bir tek burada geçiyor yanılmıyorsam. Huligal insanu min acel diyor Rabbimiz. İnsan aceleden yaratıldı. Şimdi bunu böyle söyleyince aceleye geldiği anlamı da var. Haşa öyle değil arkadaşlar. Tırnak içinde düşünün aceleyi. Yani acele bir ham madde, bir malzeme öyle düşün. İşte insan o acele denen ham maddeden yaratıldı. Huligal insanu min acel insan aceleci olarak yaratıldı demişler mealde öyle demek zorundalar ama min acel aynen dediğim gibi düşünün yani acele diye bir malzeme var insanın doğasında o malzeme kullanıldı anlamına geliyor peki arkadaşlar Allah Teala bize bunu bilgi veriyor bakın bu bilgi veren bir cümle ama aceleci olmamızı istiyor mu? Din bizden yani bu aceleciliği, bu her şeyi hemen görmek, her şeye hemen ulaşmak, her şeye hemen sahip olmak veya her şeyden hemen kurtulmak, her neyse yani. Bu aceleci tarafımız dinde hoş görülen bir şey mi? Teşvik edilen bir şey mi? Hayır. Tam tersi teenni, helm değil mi arkadaşlar? Sabır. Bize bunlar hep üstün ahlaki meziyetler olarak telkin ediliyor. O zaman biz burada ne görüyoruz? Bakın burada çok önemli bir mesaj var arkadaşlar. Ne görüyoruz? Bir şeyin sizin yaratılışınızdan olması sizin o şeyi sürdürmenizi doğal kılmaz. Susuyorum üzerinde düşünün diye arkadaşlar. İnsanlar bugün neler neler söylüyor değil mi? İşte eşinsellik için bile bu benim yaratılışımdan geri Ee ne yapalım yani? Öbürü de yaratılışından hiddetli. O zaman önüne geleni kessin mi? Öbürü de yaratılışından efendim şiddet eğilimli. Yaratılışından aşırı başka enerjileri var. Yani o zaman onun için haramlar helal mi oluyor böyle insanlar için? Yani bir öfkenin, şiddetin, aceleciliğin veya başka kendi cinsimizde duyacağımız eğilimlerin yaratılıştan olması ki o da tartışılır. O, o da tartışıyor ama hakikaten bazı durumlarda doğuştan gelen bir takım eğilimler taşıyabileceğinizi söylüyor bilim bilim insanları. Böyle olması arkadaşlar sizin o kendinizi oraya kapıp koy vermeniz anlamına gelmediğini gösteriyor işte bu ay germe anlatabildim mi? Mesela nasıl ki öfkemizi yutmamız gerekiyor? Halbuki öfke doğuştan gelen bir şey insanda. öfke hissi yani. Efendim ne bileyim aceleciyiliğimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Ne bileyim işte cinsel e, baskılarımızı yani biyolojimizin yaptığı cinsel baskıları helal dairesinde tutmak için kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. İşte böyle bu ayeti kerime de benim için son derece etkileyicidir arkadaşlar. İnsan aceleden yapıldı yani acele denen bir malzemeden yapıldı ama aceleci olmayacak. Şimdi i̇şte ne diyor mesela peygamberimiz acele şeytandandır diyor yani acelecilik iyi bir şey değil ancak bir yerde değil mi ee, birkaç konu var acelenin teşvik edildiği bir hayır aklına gelmişse bir hayır işlemek mesela bir sadaka vereyim ya işte veya ne bileyim bir akrabamı epeydir arayamadım arayayım ben onu bir dediniz mi hemen yapın onu yani çünkü onu bir hayır aklınıza geldiğinde onu hemen işlemeniz tavsiye ediliyor namaz vakti girdiğinde hemen kılın efendim ee, işte evlenme çağına gelmiş ve gücü yeten e, evlen, evlenebilecek, o evliği yürütebilecek, e, sorumlulukları üstlenebilecek durumdaki e, çocuğunuzu da hemen evlendirin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunun dışında acelecilik et teenni Allah vel aceletü şeytan. teenni yani düşünerek hareket etmek Allah'tan acelecilik ise şeytandandır. kum bir ayati, ayati ben onlara ayetlerini size yani ayetlerimi göstereceğim. Felât esterciloğum. Siz acele etmeyin diyor. Siz istiyorsunuz, ki yani benim annem öyle diyor mesela diyor ki işte birisi diyelim ki dine imana hakaret eden bir konuşma yapıyorsa bir yerde Allah'ım şunu taş etmiyorsun yarab diyor. Bir taş ediver şunu diyor. İşte bu aceleci bir talep. Yani konuşurken taş olacak böylece herkes anlayacak yanlış konuşmamak gerektiğini ben diyor size göstereceğim o yanlış konuşanların ne olacağını. Ama siz acele ediyorsunuz. Çünkü insan acele aceleci yaratıldı. Diyor sakın acele etmeyin ve يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. Senim bize yaptığın vaat ne zaman olacakmış işte kıyametin kopuşu, diriliş falan. Eğer doğru sözlüysen onun zamanı da bize söyle diye peygamberimizi tahrik ediyorlar, kışkırtıyorlar. La yahia lil-mullidin kafarū hayne lā yakuffūna 'an wujūhihim-nāre ve lā 'an zuhūrihim Ah ah diyor bilselerdi diyor. O inkar edenler ne yüzlerinden ne de arkalarından gelecek olan o ateşe engel olamayacakları Yani dört taraflarını kuşatan bir ateşin içinde olacaklar ve hiçbir kimse de onlara yardım etmeyecek. Onun mu aceleyle istiyorlar diyor. Yani dedi Diyorlar ya, e, kıyamet ne zaman kopacak madem öyleyse kopsun. Yani bunu bütün peygamberlere söylemişler. Şu tehdit ettiğin azabı göster bakalım bize. Ta Lut'tan beri yani söylemişler arkadaşlar. Bel te'tihim ba'tetem yani sizin söylediğiniz gibi değil tam tersine o size ansızın gelecek haber vererek gelmeyecek yani Evet, doğrusu o onlara ansızın gelecek kendilerini şaşkına çevirecek diyor 40. ayette. Artık ne geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine süre verilecek. Ve laqadis tuhzi bir rusülün min kablike bu teselliyle bitiyor bölüm. Peygamber efendize çok büyük bir tesellidir bu. Mesela bunun bizim hayatımızda da bir yansıması var. İnşallah birkaç dakikamız kaldı, onu da söyleyeyim. E, senden önce nice nice peygamberlerle alay edildi diyor. İlk defa, ilk sen değilsin. Bunu bilmek çok önemli arkadaşlar. mesela bazen işte eşi tarafından aldatılanlar oluyor bazen ee, ne bileyim ee, işte çok yardım ettiği çok iyilik ettiği birisinden ihanet görenler oluyor nankörlük görenler oluyor işte çocuklarından vefasızlık görenler oluyor aramızda bize öyle şeyler anlatılıyor şunu unutmayın arkadaşlar ilk siz değilsiniz son da olmayacaksınız ve e, hani neden ben tanrım diyenler böyle durumlarda şunu söyleyin neden sen olmayasın yani Musa'ya oluyor da, Yakub'a oluyor da, Yusuf'a oluyor da... Meryem'e oluyor da iftiralar değil mi arkadaşlar? Neden sana olmasın? Yani onlar Allah'ın en seçkin kulları. İşte az önce imtihanı da boşuna söylemedi. Yani bu e, kıssaları bilmek, e, geçmiş e, büyük insanların hayatlarını bilmek arkadaşlar bizim için inanılmaz bir tesellidir bu açıdan. Neden sen olmuyorsun dersin kendi kendine. Senden önce nice peygamberlerle de alay edildi. فَحَاقَ بِلَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُ bir hiyestezi içlerinden alay edenleri o dalga geçtikleri şey o azap çepe çevre sarı verdi diyor yani şöyle düşünün işte birisi diyelim ki oturmuş bir şey yapıyor. Yani şimdi kötü bir örnek de vermek istemiyorum. Siz de o yaptığı şeyin aslında onun hayatını nasıl mahvettiğini görüyorsunuz. O hiç böyle gafil gafil işte övünüyor bir de. Mesela oturuyor o yaptıklarını anlatıyor. Siz içinizden diyorsunuz ya kendini mahvettin, ziyan ettin, hayatını batırdın bunun nesini anlatıyorsun diyorsunuz. İşte Allah Teala da öyle arkadaşlar. Bizden çok daha yani şöyle düşün bana bakıyor mesela. Ben diyelim ki bir yerde hava atıyorum. Hey Diyor. Sen geleceksin benim huzuruma. Bu kağılarla inşallah öyle değildir de yani. Bu kağılarla sürüklene sürüklene o cehennemin karşısında titreye titreye hesap vereceksin. Ne diyorsun sen şimdi? Yani ben şey diyorum böyle durumlarda. Cenab-ı Hak bize bakıyor ve diyor ki e, biz eve gideceğiz. Anneler çocuklarına öyle derdi ya arkadaşlar. E, misafirlikte yaramazlık yaptığı zaman anneler çocuklarına e, orada müdahale etmezler ve derler ki biz eve gideceğiz elbette. Sen oraya eve gittiğim zaman görürsün derler. Şimdi böylece Enbiya suresindeki bu bölümü okumuş olduk arkadaşlar. Haftaya Allah izin verirse Haç suresinde 25. ayetten 37. ayete kadar olan bölümü okuyacağız. Ee, çok güzel ifadeler var. Orada çok güzel tefsirleri var. Elmalı Hamdiyazır'ın Allah izin fırsat verirse bugün hem gecikme için hem de ortamdaki eğer sizi rahatsız ettiyse sesler ve e görüntüdeki titremeler için Tekrar özür dilerim ama her şartta görevi yapmaya gayret ettik. Eee efendim iyiliklerde, güzelliklerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.